Merhabalar, Yeni Bir Söz programına daha hoş geldiniz. Bugün mikrofonun karşısında bendeniz ve arkadaşım Selam var. Merhaba. Daha önce de program çekmiştik bu konuyla ilgili. Bugün de Genç Hayat Vakfı ile birlikte olacağız. Önce Uğur Hanım'a bağlanacağız, Genç Hayat Vakfı'nın genel koordinatörü. Daha sonra Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi'nden bir öğretmenimize ve Renk Çam biri projesinde yer alan bir öğrenciye bağlanacağız. Ee, Genç Hayat Vakfı'nın renk çen diye yapmış olduğu bir proje var ve Milli Eğitim Öğretmen Yetiştirme ve Eğitme Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir proje bu. Marmara Bölgesi'nde 9 ilde 10 Anadolu Öğretmen Lisesi'nde gerçeklenen bir proje. Ee, şimdi konuğumuza merhaba diyelim. Uğran'ım merhaba. Merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş ee... bulduk. Biz hemen başlayalım istiyoruz konuya aslında ee, ilk önce hani böyle projenin nasıl gerçekleştiğini nasıl bir proje olduğunu öğrenebilirsek. Evet biz Milli Eğitim Bakanlığıyla üç yıllık bir protokol imzaladık. Bu protokolle e, Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeki öğretmenlerin ilk önce eğitilmesi. Ondan sonra bu eğitimle birlikte de öğretmenlerin aldıkları içerikleri kendi okullarında kendi öğrencilerine aktarması sürecini yaşadık. Bu sürecin sonunda da her okul gruplara bölünüp kendi sosyal sorumluluk projelerini yaptılar. E, kendi Bu da kendi sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirirken bizim için burada en önemli olan hem öğretmenlerin hem öğrencilerin hem de yerelde o ilin, o ilçenin Birlikte hareket etmesi ve bu birlikteliğinde e, görülen ihtiyacı, sorunlara cevap aramaya bir e, çözüm getirmesiydi. Onun için gerçekten çok değerli olan gençlerin bu sorunları tespit edip onlara yönelik çalışmalar yapması ve bunu yaparken kendi potansiyellerini fark etmeleri oldu. Peki öğrenciler bu sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirirken hangi konuya yönelmek istiyorlarsa bunu kendileri mi seçtiler ve ne gibi Tabii projeler Tabii ki kendileri çıktı? seçtiler. Çünkü hı hı. her ilde ve ilçede hem orman şartları hem öğrencilerin yapmak istedikleri e, konular farklıydı. Hı hı. E, hatta aynı okul içinde çok farklı taraflara eğilen projeler oldu. Bu da renk çamberinin adı gibi gerçekten renkli, pek çok konuya değinen bir çalışma çıkarttı ortaya. Ama hepsinde amaç bir de gençlerin bu çalışmaları yaparkenki gelişimleri, değişimleri. Ee, peki hani bu çalışmaları biraz açarsak hani ne tür çalışmalar yaptınız öğrencilerle birlikte? Ee, i̇sterseniz bunları arkadaşlarımıza verelim. Mesela Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi'nden bir öğrenci arkadaşım yanımda. İzinlisin ben ona vereyim. O kendi sürecini anlatsın. Ondan Olur. sonra e, biz devam ederiz. Pekala. Veriyorum. Aha. Tuba. Merhaba. Merhaba Tuba. Hı. Merhaba. Ee, bize birazcık kendinden bahseder misin önce? Hangi okuldasın? Kaçıncı sınıftasın? Ee, ben Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Ee, biz bu renkten beri projesine iki sınıf olarak katıldık Bolu'dan. Hı hı. Ee, Bolu'daki bulunan mülteci öğrencilerle ilgili bir proje yaptık. Onların e, topluma daha kolay uyum sağlamalarını sağlamak için. Hı hı. Onlarla arkadaşlık kurmak için bir proje yaptık. Ee, peki oradaki hı hı. mülteci öğrencilerle nasıl irtibata geçtiniz? Öğretmenleriniz mi yardımcı oldu yoksa siz mi bir çaba gösterdiniz? Ee, çok büyük bir çaba gösterdiler. Özellikle öğretmenlerimiz. Hı hı. Bolu'da bu öğrenciler çok farklı okullardaydı. diye 18 farklı okulda 27-28 öğrenci vardı hı hı. Hani bir de onlar sürekli olarak okula gelmedikleri için onlarla irtibata geçmek için gerçekten büyük bir çaba harcadık hı hı. ama hani biz onlarla görüşmeye başladıktan sonra zaten kendileri de bizi görmek için hı hı. okula daha çok devam ya yani okula daha çok gelmeye başladılar daha düzenli olarak. Ee, peki siz hani bu konuda eğitim aldınız mı ya da hani nasıl bir eğitim aldınız, aldıysanız? Ee, yani hani önce zaten altı oturumluk bir eğitim gördük. Önce proje nedir, nasıl yapılır onunla ilgili bir eğitim gördük. Ondan sonra projenin bu fikrine karar verdikten sonra özellikle buna yönelik olarak sözsüz iletişimle, beden biriyle ilgili bir eğitim gördük. Çünkü gelen öğrencilerin çoğu farklı yani çoğu bir zaten hepsi farklı ülkelerden geldikleri için. Laşamda şu konuda çok emin değildik. Ben de tam aslında onu soracaktım. Hani gelen öğrenciler, mülteci öğrenciler neredeydi? E, nasıl iletişime geçtiniz? Ve e, hani projenizin asıl amacı neydi? Hani mülteci öğrencilere neyi yapmayı amaçlıyordunuz? Ya bütün yani proje ya bu öğrencilerle ilgili Burada daha önce çok fazla çalışma yapılmış ama bunların çoğu çok ya yani başarıya ulaşılamadı. Çünkü herkes bu öğrencilere yardım etmek istiyordu. Yani onları yardımına ihtiyacı olan birisi olarak görüyordu. Yani bizim asıl amacımız hani o öğrencilerle bir arkadaşlık kurmak, onların kültürünü tanımak, hı hı. hani onlarla yakınlık kurmaktı. Onlara yardım etmek ikincil amaçtı. Yani Öğrenciler geldikleri yani zaten bir Türkçe eğitim gördülar. Artık yeterli yeter. Seni yani Konuşabiliyor, ya yani anlıyorlardı konuşmanları ama konuşmaya çekmiyorlardı. Nerelilerde peki? Nerelilerde bu öğrenciler, gelenler? Ee, Irak, İran vardı. Hı hı. Irak'tan İran'dan gelenler. E, peki bu proje esnasında yaşadığınız olumlu ve olumsuz şeyler, böyle güzel anılarınız var mı? Ya, çok fazla güzel anımız var zaten. Ee, mesela Ahmet işini, öğrenci doğum gününü kutladık hep beraber. Hı hı. On birinci doğum gününü. Sonra Şems diye başka bir öğrenci. Bizim e, öğretmen okullarının kuruluşu. İstiklal Marşı'na okudu bizim okulumuzda. Türkiye'nin istiklal Marşı'na. E, hep beraber bir teknik yaptık. Orada çok güzel vakit geçirdik. E, Onun dışında daha çok yaptığım bir şey var. <gülüyor> Anlatmakla gitmez. Pekala. Pekala. Peki Uğur Hanım'la eğer tekrar görüşebilirsek birazcık daha projenin içeriği hakkında bilgi alalım Uğur Hanım'dan. Size de çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ee, Uğur Hanım. Sanırım e, irtibatta bir bozukluk oldu. Ama e, projenin geneline de bakarsak, Senen'cim sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama çok şahane projeler evet, çıkmış evet, sendirme ortaya. Ben katılıyorum. Ee, geçtiğimiz ee, Necmettin Yemiş'te de bir program çekmiştik. Ee, Körlerle ilgili yapılan bir projede vardı Genç Hayat Vakfı'nda. Daha aslında çok çeşitli projeler var. Evet bu Renk Taka... Çemberi dışında da başka bir projeler de olmuş. Evet Genç Hayat Vakfı'nın yaptığı Hı -hı. başka projeler de var. Eğer Uğur Hanım telefondaysa kendisiyle devam edelim. Uğur Hanım? Evet buradayım. <gülüyor> ee, renk Çemberi dışında peki Genç Hayat Vakfı'nın yaptığı başka çalışmalar da var mı? Başka projeler var mı? Evet var. Evet. Çok yeni çocuğa karşı aile içi şiddetin önlenmesi e, projemizi tamamladık. E, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili e, hı hı. orta öğretim kız yurtlarında bir projemiz var. Yurttan sesler. Hı hı. Onunla çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca e, yine... Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili erkek yurtlarında erkeklerle çalışmalarımız başlayacak. Hı hı. Gençlik araştırmalarımız devam ediyor. İstanbul Lise profili diye bir araştırmamız var. Hı hı. Şimdi de e, orta üretime devam etmeyen, yani liseye devam etmeyen gençlerle ilgili Türkiye çapında bir araştırma yapacağız. Hı hı. Çalışmalar çok güzel e, devam ediyor. Gerçekten çok büyük şevkle çalışıyoruz. Şu anda bir tekne turundayız. Evet. Ee, İstanbul'da yarın e, 5 Haziran'da Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nde denklemleri buluşmamız var. Onun için 10 okul İstanbul'a geldi. Ve şu anda hep beraberiz hem birbirleriyle kaynaşıyor arkadaşlarımız. Hem hı hı. E, paylaşım olacak yarın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da üst düzey katılımla birlikte. Peki böyle bu bir... Buyurun. Ee, peki bu proje ne kadar sürecek? Renk çemberi projesi seneye de devam edecek. Hı, Bunun sene. amacı e, bir model oluşturmak ve bu oluşturulan modelin Milli Eğitim Bakanlığı'nın orta öğretim kurumlarında uygulanmasını sağlamak. Onun için içeriğimiz e, eğitmen eğitimlerimiz ve uygulama modellerimiz var. Ee, peki hala ben... E, İnternet sitedinizde de görmüştüm. Marmara bölgesinin 9 ilinin 10 okulundaydı. E bu sene içinde aynen sanırım de, bu şekilde doğru. devam ediyor. Evet. Peki seneye başka iller, başka bölgeler ve başka okullarda katılım evet, gösterecek olacak. mi? Olacak. Sene e, Ağustos ayında tespit ediliyor. Hı hı. Bu biraz daha genişletilecek. Ee, yanımda Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi'nden bir öğretmenimiz var. Ee, eğer vaktimiz varsa onların Hı. projesi de çok güzel. Ee, onların projesini de dinlemek istiyoruz fakat öncesinde bir müzik arası verelim. Tamam. Ee, ondan sonra tekrardan sizinle birlikteyiz. Tamam, tamam. bekliyoruz. Ee, Renk Çemberi projesi üzerine konuşuyoruz. Uğur Hanım ve e, bir mültecilerle ilgili proje yapan bir arkadaşımızla konuştuk. Müzik arasından sonra tekrar sizinleyiz pillory stalks at the gallows tree dock the crowd grew impatient as the clouds threatened and elephant arrived at the constable's side with her trunk locked in shackles and her ankles in chains all rise all rise his honor presides the judge took This whole world you made good of our chapel To sail Calispell Bay And now down on his marrows For this old fool to pray Lord For sixty-some years I surrendered my love To emblems of kindness And not the kindness they were of trampling rings with the strength of old strings in some hobble skirt spring by the old problem caught children Sometimes I think all our thoughts are just things and then sometimes think things are just thoughts and the rabble It filled swords, but what is there can punish Like a conscience ignored Yes, my body did just as you imply, While some ghost will call Evet müziğimizi dinledik ve şimdi projeyle üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ee, şimdi Berin Ak Ak Akıncı ile, Akıncı ile konuşacağız. Tekrida Anadolu Öğretmen Lisesi'nden evet. bu arada kendisi. Merhaba. Merhaba. Ee, biz e, renk temberinde nasıl bir, nasıl bir projede yer aldığınızı soracaktık öncelikle size. Onun üstüne konuşalım diye. Evet, e, renk çemberinde e, e, bir eğitim aldıktan sonra e, senenin başında aldığımız eğitimle geldim. E, sınıfımda e, gönüllü öğrencilerimle beraber bu projeye başladık. Önce öğrencilerimi eğittim. E, bu eğitim sonucunda da e, biz hayvanlar üzerine çalışmaya karar verdik. Bu hayvanlar da sokakta başıboş başı gezen e, ve susuz kalan, Öğren, e, hayvanlarla ilgili. Kaç öğrenciyle yaptınız peki bu projeyi? 25 tane öğrencimle çalıştık. E, peki projenin konusuna karar verirken hani nasıl bu konuyu seçtiniz? Daha önce Uğur hanımla da birlikte konuşmuştuk özellikle yaşadığı bölge yani e, okulun olduğu bölgedeki sorunlar üzerine hani gittik demişti. Evet evet evet. Şimdi e, bizim tabi peki daha da e, bazen hayvan e, sokak hayvanları çoalıyor. Dolayısıyla çünkü yazdık e, şeyini dolayısıyla da e, yaz tatiline gelen kişiler dönerken bazen köpeklerini falan bırakabiliyorlar. E, bu da başıboş küçük hayvan olmasına neden oluyor hı hı. E, ve dışarıda çok egzersiz salıyorlar. E, yiyecek sıkıntısı sıkıntısı hayvanlar e, serten şekilde dolaşıyor. Bunu biz biz bu şekilde öğrencilerimiz belirledi ve bu şekilde karar verdiler bunlara yardım etmek konusunda. Peki Tekirdağ'da yaşayan insanlar bu tür etkinliklere nasıl yaklaştı? Çok olumlu karşıladılar çok takdir ediler hatta bunun bu biz sunup koyduk bu ilgilenenler müdürlüğü ve Su ve kanalizasyon işleriyle birlikte koordineli çalıştık. Bu suluklarımız e, e, şey, su kanallarından... Sürekli e, su alıp e, hiç eksilmemek üzere olan bir suluk var. E, dolayısıyla e, arkadaşlar bunu gördükleri zaman e, keşke sayıyı daha da arttırsaydınız e, diye e, serdenişte bulundular. Ve birçok e, kişilerden, gazetecilerden, e, daha Hayvan Sevenler Derneği'nden birçok esnaftan e, takdirle karşılandık. Ve evet, bu çalışmamızın devam etmesini istediler. Hı hı. Öğrencilerimiz de çok gururlandı tabii. Ee, peki. <gülüyor> evet, buyurun. buyurun. Ee, so sonuç olarak projemiz seneyle devam edecek mi peki? Biz e, tabi hayvanları hedefledik ama bunu hedefleyen kendi asıl e, şeyimiz, e, hedefimiz ilk öğretim çocukları oldu. Bu ilk öğretim çocuklarının da hayvan duyarlılığını artırmak için biz bir fiyatro yazmaya tercih verdik öğrencilerimiz üç kişilik bir grup e, oldu ve bir tiyatro eteri yazdılar kendileri ilk defa. E, bunu da e, biz e, yedi tane şarkıyla müzikale dönüştürdük ve yedi Hı -hı. ayrı dansla süsledik. Tabi tiyatro oyununda öğrencilerimiz birçok mesaj verdiler. İşte hayvanlarla ilgili, e, ders sınavla ilgili, hayatla ilgili <gülüyor> pardon bu mesaj e, biz e, altı tane okula ayrı ayrı gittik. Evet her ilçe öğretim okullarından seçtik, ilçeden seçtik düzlem <gülüyor> ve buralarda gösterilerde bulunduk. Çok hoşlarına gitti çocukların, Hı -hı. Ee, öğrencilerimiz bu konuyla ilgili aç hazırladı, boş hazırladı, Tiyatro çıkınlar yaptı, Hı -hı. <gülüyor> kostümlerini kendileri hazırladılar. Anladığım ee, kadarıyla bu, çok biz... güzel, çok renkli bir proje evet, getirmişsiniz. Evet, evet. evet, evet, e, evet fakat evet. Ve, ee, süremizin sonuna geldik evet, maalesef. Maalesef. O yüzden. Evet. Son olarak şunu demek <gülüyor> istiyorum. Ee, bu projede öğrencilerimizin güvenlik algılamasını çok önemli etkisi oldu ee, ve öğrenciliğin dışında e, birer birey ol olduklarını, birinciliylerini başarıda inandılar ve üniversitede devam edeceklerinde e, yeni yeni projelerde görev almaya karar verdiler. Çok ve teşekkür, teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi günler. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşça <kalın. gülüyor> E, vapur turundan bize zaman ayırıp programımıza katılan Uğur Hanım, Tuğba ve Berin Hanım'a çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler. E, bugün Genç Hayat Vakfı ile birlikteydik. Renk Çamberi, projesinin, e, Renk Çamberi projesine katılan okullardan öğretmen, öğrenciler ve Genç Hayat Vakfı'nın genel koordinatörü ile konuştuk. Çok şahane projeler ortaya çıkmış. Evet bence de çok güzel ve e, öğrencilerin katılımıyla çok renklenmiş. E, Birçok çalışma yapılmış. Ben çok beğendim aslında projeyi. Ee, maalesef programımızın sonuna geldik. Ee, çok Bizi dinleyenlere, herkese çok teşekkür ederiz. Ee, son olarak da size mail adresimizi vermek isteriz. Ee, Sözküçüğünradio.com'dan bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ve Genç Hayat Vakfı ile ilgili, Renk Çemberi ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Renk Çemberi.org adresinden e, siteye girip Genç Hayat Fakfı ile ilgili daha detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz tekrar. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı